Gezegeni Çöp Etmek Her geçen gün artarak küreselleşen endüstriyel ekonomi, yerkürenin her yanından ham maddeleri topluyor, üretim ve işleme maliyetlerinin en düşük olduğu yerlere götürüp bırakıyor ve buralarda üretilen ürünleri uzak pazarlara, gemilere yükleyip naklediyor. Dünyayı bir nakliye rotası ağı dahilinde birbiriyle kesişen yollar boyunca baştan sona kat eden bu ekonomik faaliyet, bol miktarda bulunan ucuz enerjiye dayalı. Her adım atık üretiyor. Bu atıkların bir kısmı hava kirliliği olarak atmosfere yayılıyor. Kimi yerel su yollarına karışıyor, kimi de toprağa sızıyor. Dünyaya bir meta gibi, sanki insanların kullanması için var olan bir kaynak deposu gibi davranan bir kültür, tek kullanımlık bir kültür ve bu kültür sürekli kullanılıp atılacak ürünler üretiyor. Bu kültürün mirası da katı atık sahalarında yığınlar halinde biriken, tüm yerküreye dağılan ya da denizlerde deveran eden sonsuz bir katı atık, çöp döngüsü. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi.